Kozmik Beton, uzay tozu ve astronot kanı kullanılarak geleneksel betondan güçlü yapı malzemeleri üretebiliriz. Yazar: Sude Akman, Editör: Çağrı Mert Bakırcı, Seslendiren: Akın Kara Hasan. Marsa Tek bir tuğlayı taşımanın maliyeti yaklaşık 2 milyon Amerikan doları olduğu tahmin ediliyor. Bu da gelecekte bir Mars kolonisinin inşasını aşırı derecede pahalı hale getiriyor. Yani Mars kolonicileri inşaat malzemelerini yanlarında götüremeyebilirler. Buna bağlı olarak inşaat ve barınak için sahada elde edecekleri kaynakları kullanmak zorunda kalacaklar. Buna yerinde kaynak kullanımı denir ve tipik olarak gevşek kaya, Mars toprağı ve seyrek su birikintilerinin kullanımına odaklanır. Materials Today Bio'da yayınlanan araştırmaya göre insan kanında bulunan albümin isimli bir protein idrar ter veya gözyaşında bulunan bir bileşikle bir araya getirildiğinde Ay veya Mars'ta bulunana benzer toprağı birbirine geleneksel betondan bile güçlü bir şekilde yapıştırabiliyor. Bu da dünya dışı ortamlarda inşaat işleri için oldukça uygun bir malzeme olabilir. Sonuçta ortaya çıkan ve kozmik beton olarak adlandırılan yeni malzeme 25 megapaskal kadar yüksek basınç dayan larına sahip. Bu sıradan betonda görülen 20-32 ile hemen hemen aynı. Bununla birlikte bilim insanları bu ürettikleri betona vücudun ürettiği idrar, ter ve gözyaşı yoluyla dışarı attığı biyolojik bir atık ürünü olan ürenin eklenmesinin en iyi performans gösteren malzemenin neredeyse 40 megapaskallık bir basınç dayanımına sahip olması ve sıradan betondan önemli ölçüde daha güçlü olmasıyla basınç dayanımını %300'ün üzerinde arttırabileceğini buldular. Projede çalışan Manchester Üniversitesi'nden Alan Roberts, yeni tekniğin Ay ve Mars'ta önerilen diğer birçok inşaat tekniğine göre önemli avantajlara sahip olduğunu söylüyor. Bilim insanları, Mars yüzeyinde beton benzeri malzemeler üretmek için uygulanabilir teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. Ancak cevabın her zaman içimizde olabileceğini düşünmekten asla vazgeçmedik. Bilim insanları, 6 astronottan oluşan bir ekip tarafından, Mars yüzeyinde 2 yıllık bir görev boyunca, 500 kilogramdan fazla yüksek mukavemetli kozmik beton üretebileceğini hesapladılar. Kum torbaları veya ısıyla kaynaşmış regolit tuğlalar için harç olarak kullanılırsa her mürettebat üyesi ek bir mürettebat üyesini desteklemek için habitatı genişletmek için yeterli kozmik beton üretebilir ve birbirini izleyen her görevde mevcut konutu ikiye katlayabilir. Aslında hayvan kanı geçmişte de harç için bir bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Dr. Roberts şöyle diyor: Uzay çağının büyük bir zorluğunun çözümünü orta teknolojisinden ilham alarak bulmuş olması heyecan verici. Bilim insanları altta yatan bağlanma mekanizmasını araştırdılar ve kan proteinlerinin malzemeyi sıkıca bir arada tutan beta tabakaları olarak bilinen etkileşimlerle uzun bir yapı oluşturmak için denatürü olduğunu veya kıvrıldığını buldular. Dr. Roberts şöyle diyor, konsept kelimenin tam anlamıyla kan donduruyor.